Düşünmek ve konuşmak çok güzel ve verimli bir çalışma evet. getirir diye düşündük. Gerçekten de beklediğiniz gibi bir... E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 Can dede Anadolu'nun şirin bir köyünde yaşıyordu. Oğlu çalışmak için büyük kentlere gidince Can dede köyde kaldı. Çok sevdiği eşini çoktan yitirmişti. Tarlalarını ekip biçemiyor, hayvanlarıyla ilgilenemiyordu artık. Kente oğlunun yanına gitmeye karar verdi. Torunlarını çok özlemişti. Akşam ancak kente varabildi. Torunlar yatmak üzereydiler. Dedelerini görünce koşup boynuna sarıldılar. Anneleri uyardı. "Dedeniz yorgun çocuklar. Siz de yatmaya." "Dede bize masal anlatır." Kısa anlatacağım ama. <gülüyor> Haydi yataklara. Bir tilki bir gün çok acıkmış ve çok büyük bir üzüm bağımış. Tam büyük üzümü alacakken <gülüyor> Bu ses tane. Eyvah, sahibi burada galiba. <gülüyor> Kimseler yok. Peki bu ses nereden geliyor? Rüzgarın sesine benzemeyim. Rüzgardan öten testi miydin sen? Seni dereye atayım da gör. Testi kuyruğuna da bağlamış, böylece değil ki dere doğru gitmiş. Testi sallamış dere. Testi dolmaya başlamış. İş o kadar kolay değilmiş ama. Testi oldukça ağırlaşmış ve tilkilere dereye doğru çekmeye başlamış. E ee, sonra ne olmuş? Diştin mi dere? Buna siz karar verin. Tilki bolsun mu? Yoksa testiden kurtulup bağdaki üzümleri yesin mi? Dönsün üzümlerini yesin. Yazık değil mi ona? Ya bazı sahibin olacak? Bence Cezasını çeksin. Niyeymiş ne suçu var? Başkaların bu girdi. Şahlı üzülmemek için. O istiyor. yaşamak için yemek yiyor. Bunun için ölmek mi gerek? Bence kuyruğunu kurtarsın. Gitsin üzümleri yesin. Baş abi gelse onu yakalasın. Peki ya çocukları açsa? Şahlı dönemek istiyoruz. Düşünseniz bulamaz mısınız? Buluruz. Bulamayız. Bulamayız. Deneriz. Bakalım bugün rüyanızda... ...tilkiyi görecek misiniz? <gülüyor> ben kahraman tilkiyi göreceğim. Kahraman tilki mi? Neden kahraman oluyormuş? Karını duyurmak için. Tehlikeyi göz aldı. Bağ izim dolu. Bağın sahibi. Üzümleri paylaşmalı. Fakat izinsiz alıyor. Tek derdi açlık. Öyleyse masalın sonu belli. Tilki kurtuluyor. Üzümleri yiyor ve çocuklarına da götürüyor. Öyle mi dede? Doğru mu? Söylemeyecek misin sonunu? Söylediklerinizde masalın sonu da var. Onu siz bulun. Bakalım Can Dede'nin masalını kim doğru bitirecek? Çocuklar masalın sonucunu ararken yeni bir masalın içine düştüklerini sesmediler. Siz sezdiniz mi? <gülüyor>